biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün, belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.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 o zaman bakıp durursunuz, biz ise ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır.